Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim. Mekke'den Medine'ye hicret edeli iki yıl olmuştu. Yani hicretin ikinci yılıydı. Ramazan ayının orucu farz kılınıyordu. Kurban kesmek vacip kılınıyordu. Şimdi kurban bayramıydı. Müminler bayram sevincini terennim ediyorlardı. Gönüller daha bir bütünleşiyor... Gönüllerde tatlı bir esinti vardı. Kalpler seviniyor, yüzler gülüyor, Ziyafetler, kutlamalar, bayram şenlikleri, Sevinci dalga dalga büyütüyordu. Bayram günüydü. Hazreti Ayşe annemizin yanına iki genç kız geldi. Ellerinde defleri vardı. Oturdular, def çalmaya, şarkı söylemeye başladılar. Bu genç kızlar şarkıcı değillerdi. Hazreti Ayşe annemizle, Bayram sevincini terennüm etmek için gelmişlerdi. Az sonra Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam haneyi saadetlerine geldi. Yatağına doğru vardı, arkasına dönüp uzandı. Bir müddet sonra da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz geldi. Gördüğü manzara onu rahatsız etti. Kızı Ayşe annemize öfkeyle bakıyordu, sinirlenmişti. Demek Resulullah Efendimizin yanında şeytan çalgıları dedi. Peygamber Efendimiz Ebu Bekir Efendimiz'e Ey Eba Bekir bırak onları her milletin bir bayramı olur Bugün de bizim bayramımızdır buyurdu Ebu Bekir Efendimiz edeple oturdular Sonra iki dost sohbet ettiler Az sonra da def çalan kızlar gittiler Habeşli delikanlılar mızrakla kalkanla harp oyunları oynuyordu mescitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Seyretmek ister misin ya Ayşe buyurdular Ayşe annemiz Evet ey Allah'ın peygamberi diyordu Peygamber efendimiz Kapının yanında duruyordu Hazreti Ayşe annemiz Peygamber efendimizin omzuna Çenesini koydular Yanağını da onun yanağına dayadılar Oyunları Seyretmeye başladı Peygamber efendimiz bazen bu delikanlılara Coşkuyla sesleniyordu Haydi Elfide oğulları Göreyim sizi diyordu Derken mescide Hazreti Ömer Efendimiz girdi Manzarayı görür görmez sinirlendi Onlara fırlatmak için çakıl taşları aldı Bir ses duyuldu Bırak onları ey Ömer Hazreti Ömer Efendimiz bir anda sakinleşiverdi Derin bir edebin içerisine girdi Sevgili sesleniyordu Yoluna kurban olduğu sevgilinin lisesiydi Edep mescidin bir köşesine oturdu. Oyun çıkaran yiğitleri o da seyretmeye başladı. Hz. Ayşe annemiz doya doya oyunları seyrediyordu. Bayağı zaman olmuştu. Peygamber Efendimiz "Yeter mi ya Ayşe?" buyurdu. Ayşe annemiz de "Evet yeter ey Allah'ın peygamberi." diyordu ve haneyi saadetlerine giriyorlardı. Müminler Kurban Bayramı'nı yaşıyorlardı. Şimdi bayramın içerisinde bir bayram daha vardı. İkinci bayram kısa zamanda duyuldu Alef Efendimiz ile Hazreti Fatıma annemiz evleniyorlardı Bayram içerisinde güzel bir bayram yaşanacaktı Hazret Alef Efendimiz'e Bedir Savaşı'nda gayrimet olarak bir deve düşmüştü Kendisinin de daha önce bir devesi vardı Şimdi iki deve sahibiydi Alef Efendimiz biraz para kazanması gerekiyordu Bunun için Beni Kaynuka oğullarından bir kuyumcuyla görüştü Dağlara gidip oradan izhır otuyu toplayacak ve kuyumcuya satacaktı. Gününü belirlemişlerdi. O gün iki devesini aldı, ensardan birisinin bahçesine getirip bağladı. Tekrar çarşıya döndü. Çarşıdan çuval, ip ve benzeri şeyler almak için gitti. O sırada Hz. Tabza efendimiz ve arkadaşları bir evde oturmuş şarap içiyorlardı. Bir kadın hem şarap dağıtıyor hem de şarkı söylüyordu. Bir ara kadının gözü ilerideki bahçede bağlı duran iki deveye takıldı. Ey Hamza dedi, etli develere bak, evin önündeki bahçede bağlı duruyorlar. Haydi Hamza, daya boğazlarına bıçağı, kana boya, en nefis parçalardan şarap için çömlek kebabı yapalım diyordu. Hazret Hamza Efendimiz hemen kalktı, develerin hörgüçlerine bıçağını sapladı. Develer kanravan içerisinde kaldı. Hemen derilerini yüzdü, ciğerlerini çıkardı. Etlerinin en güzel yerlerinden birkaç parça aldı. Hemen eve getirdi. Tekrar içmeye başladılar. Az sonra ise Hazreti Ali Efendimiz geldi. Develeri cansız şekilde ve kanlar içerisinde yatıyordu. Ne yapacağını şaşırdı. Kimin yaptığını sordu. Yapan amcası Hamza'ydı. Ali Efendimiz üzüntüyle Peygamber Efendimiz'e koştu. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Olanları Peygamber Efendimiz'e anlattı. resul Ekrem Efendimiz Ali'siyle beraber Hazreti Hamza'nın olduğu eve geldiler. Meclis içmeye hala devam ediyordu. İşki kadehleri birbiri ardınca boşalıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hamza'ya kınayan bazı sözler söyledi. Ama onun duyacak dinleyecek hali yoktu. Tamamen kendinden geçmişti. Ulu orta konuşuyordu Peygamber Efendimiz Efendimiz Ali Efendimizle beraber oradan ayrıldılar. Mekke Medine toplumu genel olarak içkiye düşkündü. Henüz içkinin haram olduğunu bildiren ayet gelmemişti. Toplum içkiye alışkın olduğu için içiyordu. Çok az insan içkiden uzak duruyordu. Zira içki insanın ne söylediğini bilmez hale getiriyor, aklını alıyor, insanı perişan ellere düşürüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu durumdan son derece rahatsız oluyordu. Hz. Ali Efendimiz sade basit bir hayat yaşıyordu. Varlıklı bir insan değildi. Peygamber Efendimiz ''Ya Ali, mehir olarak Fatıma'ya ne vereceksin?'' Hz. Ali Efendimiz ''Ey Allah'ın peygamberi, bir atımla bir zırhımdan başka bir şeyim yok.'' dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam atının lazım olacağını ama zırhını satmasını teklif ediyordu. Ali Efendimiz zırhını sattığa çıkarıyordu. Hazreti Osman Efendimiz hemen devreye giriyor, 480 direme zırhını satın alıyordu. Osman Efendimiz parayı Ali Efendimiz'e verince Ali Efendimiz hemen evinin yolunu tutuyordu. Osman Efendimiz bir dakika durur musun ya Ali? Buyur ya Osman... Osman Efendimiz sen muharip bir insansın. Senin gibisinin zırhı olmazsa kimin olsun? Lütfen şu zırhı benim hediyem olarak kabul et. Alef Efendimiz ise bu zırhı şimdi sana satmadım mı ben diyordu. Sattın ama ben de sana hediye ediyorum. Benden çok sana layıktır. Senin bir muharebe zırhı giyinmeden çıkmanı düşünemiyorum diyordu. Alef Efendimiz teşekkür ederim ey Osman. Allah sana günah işlemene engel olan bir zıh nasip eylesin diyordu. Hazret Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz'e olanlara anlatınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman'a dua ediyordu. Nikah için toplanıldı. Peygamber Efendimiz Besmele Hamdeleden sonra kısa bir konuşma yaptı. Kızı Fatıması yeğeni Ali'ye nikahladığını ifade buyurdular. Ali Efendimiz de kısa bir konuşma yaptı. Şimdi yemek hazırlanıyordu. Ama yemek için pek bir şey de yoktu. Hazreti Ali Efendimiz bir Yahudiye zırhını rehim bırakmış, ondan yarım ölçek arpa almıştı. Ensardan bir mümin de bir koç getirdi, koç kesildi ve pişirildi. Peygamber Efendimiz de hurma ve zeytinyağı getirdi. Ortaya güzel bir sofra kuruldu. Neşe içinde yenildi, içildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıması için... Ev eşyası olarak ciddi bir şey yoktu. İki ise, bir el değirmeni, bir koyun postu, bir yastık, su kırbası, su bardağı, elek, Üzerine yatacakları ve oturacakları bir sedir. Hepsi bundan ibaretti. Efendimiz kızına maddi pek bir şeyler veremiyordu. Ama zirve boyutlarında ahlak kazandırmıştı. Fatıma'sına yüksek bir insanlık kazandırmıştı. Ümmü Eymen ve diğer sahabi kadınlar tatlı bir telaş içerisinde Fatıma radıyallahu anh'ın odasını düzenliyorlardı. Hazreti Fatıma annemizin baba ocağından ayrılmak vakti gelmişti. Düğün alayı geliyordu. Peygamber Efendimizin gül yüzlerinde bir hüzün oluştu. Hazreti Fatıma babam dedi. Babam niçin hüzünlendin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızım Fatıma'm. Anneni hatırladım. Seni gelirliğin içinde annenin görmesini düşündüm dedi ve gözleri doldu. Fatıma hemen başını babasının göksüne koydu. Hazreti Fatıma'nın gözleri yağmur yağmur yaşlar döküyordu. Baba ve kızı derin bir hüzne gömülüyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızının başını kokladı ve ''Kızım Ali'ye hizmet et ki Ali de sana hizmet etsin.'' buyurdu. Artık... Baba ocağından ayrılıyordu. Hz. Fatıma kendi ocağını yakacaktı. Ayrılık hüznüyle evlenme sevinci iç içeydi, dalgalar halindeydi. Efendimiz ümmetine sürekli hayatın niceliklerini, güzelliklerini, inişlerini ve yokuşlarını öğretiyordu. Kızı Fatıma'sını yeğeni Ali Efendimizle evlendirdikten sonra altı ay her gün sabah namazını uyarmak için onların evine gidiyordu. İnsan rehavetin içine düşebilendi. Duyarlılığı zayıflayabilendi. Dikkati yer yer dağılabilendi. İnsan gerçekliğini en iyi bilense Peygamber Efendimiz'di. Evlilik rehaveti neden olabilir endişesiyle Fatıma'sına ve alisine her seher vakti geliyordu. Onları bir seher yeli tatlığında çağırıyordu. Miskinliğe gömülmelerine yol vermek istemiyordu. Gönüllere safa, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şerefli arkadaşlarına aile hayatı ile ilgili olarak sizlere daha dünyadayken cenneti göstereyim mi buyurdular. Efendimizin şerefli arkadaşları ey Allah'ın Rasulü daha dünyadayken cenneti nasıl görebiliriz? Peygamber efendimiz şöyle aileleri izleyin. İlişkilerinde derin bir saygı var. İlişkilerinde derin bir sevgi var ve birbirlerine Yüksek değer veriş var. Böyle aileleri izlerseniz daha dünyadayken cenneti seyrediyor gibi olabilirsiniz. Peygamber Efendimiz konuşmalarını şöyle sürdürdüler. Daha dünyadayken sizlere cehennemi göstereyim mi buyurdular. Efendimizin şerefi arkadaşları, Ya Resulallah daha dünyadayken cehennemi nasıl görebiliriz dediler. Peygamber Efendimiz şöyle aileleri izleyin. ilişkilerinde saygı yok. İlişkilerinde sevgi yok Ve ilişkilerinde birbirlerine değer verme yok Böyle aileleri izlerseniz Daha dünyadayken cehennemi seyreder gibi olursunuz buyurdu Aile mutluluğunun temelinde Engin ve derin bir muhabbet sevgi vardı Birbirlerinin değerlerini anlamı vardı Allah'ın kuluna ihsan ettiği kabiliyetleri Zamanları ve potansiyelleri iyilik zemininde değerlendirenler en huzurlu insanlar oluyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam